27. Kötülükleri kazananlara kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini zillet bürür. Allah'a karşı onları savunacak kimse yoktur. Yüzleri geceden de kara bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar da ateşin yaranıdırlar. Orada temelli kalacaklardır. Allah subhanahu ve teala bu ayetlerle ahiret yurdunda olanların yüzlerinin karalığını haber vermektedir. Nitekim başka ayetlerde de, o gün nice yüzleri ağarır, nice yüzler kararır. O zaman yüzleri kara olanlara, imanınızdan sonra küfretiniz ha, işte o küfrünüzün cezası olarak tadın azabı denir. 28. O gün hepsini toplarız. Sonra şirk koşanlara, siz ve koştuğunuz ortaklar yerlerinize deriz. Artık onların arasını açmışızdır. Ortakları derler ki, bize tapmıyor muydunuz? 29 ve 30 Allah sizinle bizim aramızda şahit olarak yeter. Bizim katı, tapınmamızdan haberimiz yoktur. İşte orada herkes önceden yapmış olduğunu bilir. Gerçek mevlalar olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şey ise kendilerinden kaybolup gider allah Teala insan, cin hepsini iyi ve günahkar olmak üzere bütün yeryüzü halkını bir gün toplarız diyor. Ve onların yapmış olduklarını onlardan sorarız. Evet. O zaman herkes Mevlası kim? Anlar. Ve Allah Azze ve Celle her iş adalette hakim. Allah'a döndürülür. allah Teala onlar hakkında hüküm vererek aralarını ayırır. Cennet cennete, cehennem evini cehenneme koyar buyurmuştur. Allah sizleri cennete girecek amel işlemeyi nasip etsin ve cennetine rahmetle koysun. 31, 32 ve 33 Peki gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlere hükmeden kimdir? Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Her işi düzenleyen kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. O halde ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de? İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Haktan sonra dalaletten başka ne vardır? O halde nasıl çeviriliyorsunuz? Böylece fasık olanların iman etmeyeceklerine dair Rabbiniz sözü gerçekleşti. Allah subhanahu ve teala güçlüklerin zatının birliğini Rabb olduğunu itiraf etmelerini onlara karşı ilahın birliğine delil getirir ve diyor ki de ki gökten ve yerden size rızık veren kim? gökten yağmur suyunu indiren kudreti ve dilemesiyle yüzünü şak şak yaran böylece oradan taneler bitiren üzümler, yoncalar, zeytinlikler hurmalıklar, sığık bol ağaçlı meyveler, bahçeler meralar çıkaran kim? Allah ile beraber başka bir ilah mı? onlar Allah'tır diyecekler Kimdir o ki eğer o rızkını tutup kesiverecek olursa size rızık verecek gibi ve ancak kendisine fasık olanların yani gördükleri, bildikleri halde geri duranların iman etmeyeceğini şükretmeyeceğini bildiriyor. Allah tezir şükredenlerden eylesin. 34 35 ve 36 de ki ortaklarınız için Önce yaratan sonra bu yaratmayı tekrar eden var mıdır? Peki Allah önce yaratır sonra bunu tekrar eder. Nasıl da döndürüyorsunuz? Peki sizin ortaklarınız içinde hakka ileten var mıdır? Peki Allah hakka eriştirir. Hakka eriştiren mi yoksa götürülmeden gidemeyen mi? Buyurmaya daha layıktır. Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Onların çoğu sadece zanna tabi oluyorlar. Şüphe yok ki zan, açıkçak karşısında bir şey ifade etmez. Doğrusu Allah onların bütün işlediklerini bilendir. Evet. allah Teala onların bu dinlerinde bir dille, bir burhana dayanıp tabi olmadıklarını beyan buyuruyor. Bu yegane bir zan, tevessüm ve hayalden ibaret. Bunlar ise hiçbir fayda sağlamaz. Doğrusu Allah onların bütün işlediklerini bilendir. 37 ve 38 Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden evvel geleni tasdik eder ve kitabı uzun uzun açıklar. Onda hiç şüphe yoktur. Alemlerin tablındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Peki, sadıklardan iseniz onun benzeri bir süre getirin ve Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın. 39 ve 40 Hayır, onlar bilgisini kavrayamadıkları yorumunu kendilerine gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. İşlerinden kimisi buna iman eder, kimisi de buna iman etmez. Rabb'in sesat çıkaranları daha iyi bilir. Evet. Rabb'imiz onların bilgiyi kavrayamadıkları yorumunu kendilerine gelmemiş bir şeyi yalanladıklarını onlar Kur'an'ı yalanladılar onu anlamadılar ve bilmediler onlara bunun yorumu da gelmemişti. Onlar bilgisizlik ve beyinsizlikten Kur'an'ı yalanladıklarında ondaki hak dini ve hidayeti elde edememişlerdi. Onlardan evvelki geçmiş ümmetler de böyle yapmıştı. Hakkı yalanlamışlardı. Zalimlerin sonuna bir baksana. Bak ki peygamberlerimizi zulüm ve büyüklenme ile küfür ve inat ve bilgisizle yalanlamaları sebebiyle onları nasıl helak ettik diyor Allah Azze ve Celle. Ve ey yalanlayanlar onların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmesinden sakının... Onların içinde buna iman edenler de vardır... iman etmeyenler de... Rabb'ın fesat çıkaranları daha iyi bilir... Ey Muhammed... Senin kendilerine gönderdiğin kimseler içinde bu Kur'an'a iman eden... Sana tabi olan... Ve senin kendisiyle gönderildiğinden istifade edenler vardır... Ona iman etmeyen, iman etmemiş halde ölen... Ve bu, bu halde haşrolunacak olanlar da vardır. Rabbin fesat çıkaranları da daha iyi bilir. Kimin hidayete hak kazandığını en iyi bilen odur. Ve onu hidayete eriştirir. Kimin dalalete hak kazandığını bilir ve onu sapıklık içinde bırakır. O asla zulmetmeyen adildir. Herkese hak ettiğini verir, yücedir. Mukaddestir, münezzehtir. Ondan başka ilah yoktur. 41, 42, 43 ve 44 Şayet seni yalanlarlarsa Benim yaptığım bana Sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığından uzaksınız. Ben de sizin yaptığınızdan uzağım de. İşlerinde sana kulak verenler de vardır. Fakat sen sahurlara işittirebilir misin? Üstelik akılları da hiç ermiyorsa. İşlerinde sana bakanlar da vardır. Körlere sen mi yol göstereceksin? Üstelik hiç görmüyorlarsa. Doğrusu Allah insanlara zulmetmez ama insanlar kendine zulmeder. eder. Evet. Allah subhanahu ve teala burada Hz. Peygamber ile hidayeti erdirmiş, körlüğü gidermiş, kör gözleri, sağır kulakları, kilitli kalpleri açmış ve diğer bir kısmını da imandan saptırmış olmakla birlikte asla hiç kimseye zulmetmez. O mülkünde Dilediğiyle tasarrufta bulunan hüküm sahibidir. Yaptığından sorulmaz. Ama ilmi, hikmeti ve adalet ile onlar sorulacaktır da bu sebepledir ki doğrusu Allah insanlara zulmetmez ama insanlar kendilerine zulmeder buyurmuştur. ve Vesselam Efendimiz bir sözünde Rabbim'den şöyle der Ey kullarım ben zulmü kendime haram ettim sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin. Nihayet sonunda da el kullarım. İşte şunlar amellerinizdir. Onları sizin için saydım. Sonra onları işte tam olarak veririm. Kim hayır bulursa Allah hamdetsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa kendinden başkasını ayıplamasın. Üstünde gelen inayettir. Âlemlerin bana olan hamdolsun. 45 o gün Allah onları sanki dünyada gündüzün sadece bir saat kalmışlar gibi toplayınca birbirlerini tanırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramışlardır. Onlar hidayete ermiş de değillerdi. Allah subhanahu ve teala ziyana uğramışlardan maksat zira onlar kıyamet günü kendilerini ve amellerini kaybetmişlerdir. İşte bu en açık bir ziyandır. En büyük kayıptır. Hasret ve pişmanlık gününde sevdiğiyle arası ayrılanın yanından daha büyük bir ziyan ve daha büyük kayıp var mıdır?